Je tazamman tehrim ihtilat el rical bin nisa. Le anna menjal marati minel vilaya el amma huve min umur ve minha ihtiyacija ile muhalatat el rical. Ve hada kalehu el cumhur. Bu, cumhurun ey islam ümmetinin čo unluğunun görüşüdür. Yani, bir kadın, hiçbir zaman islam toplumunu idare etme hakkı olmadığı gibi, šayet olursa, veyahut da onu seçseler, O zaman ne olacak? İhtilat olacak. Ey o kadının inancına aykırı bir şey yapmış olur. Dolayısıyla bu ihtilattan dolayı yüzde yüz günahkardır. Yüzde yüz günahkardır bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre kadınların ve erkeklerin bir arada bulunmaları büyük bir masiyettir. Tamam mı? Ancak diğer fırkalara göre küfürdür. Yani haricilere ve mütezerilere göre nedir? Küfürdür. Ama bizim ankidemize göre Eeyli sünne tür cumatın göre küfür değil ama kesinlikle %100 masiyettir ve bu masiyetten tövbe etmediği müddetçe o masiyet üzerinde ölürse o kadın Allah Celle altında kalır Allah dilerse ona onu affeder, Dilerse ona azab eder bu Allah'ın hakkıdır Celle Celalhu o Allah ne dilerse o karar o kadın hakkında kendisi karar alır Cumhur fuqaı ölam El quda Annennen ise Omir na bir karar filbiut diyor. Yani Cuhurun ittifakıyla diyor. Kadınlar diyor, kadınlar diyor, asıl itibariyle evde otturmaları içindir. Çünkü kadının vazifesi evdir. Onun için örrneğin bir dişleri bakanı ile içleri bakanı gibi erkek hani bir temsil yapacak olursak erkek dişleri bakanıdır. Ey dişleri görür çalışır, evin ihtiyaçlarını alır, şunu bunu bunu. Kadın ne yapar? Kadın da ev ihtiyaçlarını yapar. Çocukluğuna terbiye eder, çamaşırını yıkar, evini temizler, şunu bunu. Yemeğini hazırlar erkeğin, e, erkeğe hazırlık yapacak. Ve genelde sabahtan akşama kadar çalışsa işi bitmeyecek. Ama değil, bu, özellikle bu son senelerde yani e, bakıyorsunuz ki artık kadın, Müslüman toplumlarda kadın erkekle eş oldu iş esnasında. Erkek yani genelde öğretmenler ne yapıyor? İlle de öğretmen kadın kendine bir kadın olarak seçmeye çalışıyor. Diyor ki çünkü hayat çok pahalı. Çalışmak mecburiyetindeyiz. Ya memure olacak ya da yani memure öğretmen veyahut da memure işte sekreter işte bir yerde çalışır. Hani çünkü o da maaş getirir. Niçin? Çünkü Adam Arabaya je bil Mekisjur, Luxbirda je bila Dr. Mekisjur, istiyor lüks Mekisjur, Luxie lüks bir istiyor Mekisjur, Fendem Shudur Budur Falanda Filander. Derken, Hanumana, e, Kendi Niwa Hanumana Neapjur, Kendi Eli Leggehenna Maatjur Hitchavariyo. Činkjo Allah je Leggejurki, Ja, ejoh Ledina Amenu, Ko Amfusa Komu Ehnikum Nara, Wakodu Hannesu El Hijara. Tam, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, kimi şey yapıyor. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler burada Allah Celle Celalühu iman edenlere çağrı yapıyor. Yani nasıl olur? Bir Müslüman erkek ben Müslümanım diyor ki Müslümandır biz ondan şüphemiz yok. Bir kişiden biz büyük küfür ve büyük şirk görmediğimiz müddetçe biz o kişi bizim yanımızda Müslümandır. Adam ne kadar masiyet yaparsa yapsın yeter ki inkar etmesin, yeter ki küfür etmesin, irtidat etmesin, büyük şirk koşmasın o kişinin günahları ne kadar büyük olursa olsun eni sünnet el cemaatin yanında o kişi Müslümandır. İmanı ile. Tamam mı? İmanı ile Müslüman, fıskıyla da fasık. Dolayısıyla masiyet işledikçe imanı eksilir, hayır işledikçe, Allah'a itaat ettikçe imanı artar. Dolayısıyla bu kadın ve bu erkek ve kadın Allah katında her ikisi de nedir? Her ikisi de Allah katında günahkardırlar. Tövbe edip bu işten vazgeçmezseler bu şekilde bu hal üzerinde ölseler Allah korusun bu Allah Celle Celaluhu affetmezse bunların yeri cehennem olur. Tabii ki cezaları bittikten sonra iman üzerinde öldüyseler en sonda Ehli Sünnet ve Cemaat'ın in inancına göre cennete girecekler. Hadis Ummu Hümeyt رضي الله تعالى عنها ديوركي